Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı bugün Hafıza Merkezi'nden Emel Ataktürk sevimli arkadaşımızın da katılımıyla cezasızlık konusunu zorla kaybetmeleri ve devletin bu konudaki ...korumalarını, gizlemelerini, saklamalarını e, konuşmaya devam edeceğiz. Merhabalar, ee, sevgili Emel hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İkincilerimiz 2022'nin iyi bir yıl olmasına ilişkin dileklerimizi sunarak programa başlıyoruz. Umarım bu yıl e, adalete e, birazcık daha yaklaşabileceğimiz ve gerçeklerle yüzleşebileceğimiz bir yıl olur yaralarımız derin ve kapanmıyor ya zaman aşımı var ya şüpheden sanıklar yararlanıyor ve yani da bu veat kararlarını onuyor Aralık ayının son haftasında böyle bir haberi alınca sevgili Emel arkadaşımızı bu konudaki çalışmalarını ve raporlamalarını bildiğimiz için davet etmiştik ve yılın bir önceki sondan bir önceki programında da Zorla kaybetmelerden bahsetmiştik ve cezasızlığa gelmeye çalışırken zamanımız yetmemişti. Bugün yine zorla kaybetmelerden e, devam edelim istiyorum müsaadenizle. Ve zamanımız elverirse cezasızlığa geçeriz ve bir başka programda da kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi e, sevgili Hüya Dinçer hocamızın internette de yayınlanan makalelerine de atıf yaparak bu giriş bilgisi vermek gerekirse Zorla kaybetme ilk kez ikisi dünya savaşı sırasında Nazi Almanya'sında ortaya çıkmış ve yaygın olarak kullanılan bir devlet şiddeti tekniğine, modeline dönüşmüş. und Nebel Dekre, Almancam yok ama gece ve Sis kararnamesi 1941 yılında çıkarılmış Naziler tarafından. Özellikle Fransa, Belçika, Hollanda gibi Almanya'nın işgal ettiği ülkelerdeki direnişçilere yönelik uygulanan bir model bu direnişi kırmak için e, kamuoyuna sindirmek ve kayıp yakımlarını korkutmak için direnişi kırmak için uygulanan bir yöntem e, kişiler gece vakti e, evlerine yapılan baskınlarla tutuklanıyorlar e, bulundukları yerden Almanya'ya götürülüyorlar ve orada özel mahkemelerce yargılanıp öldürüyorlar e, hapse mahkum ediyorlar ve belki e, bulunamıyor e, cesetleri akıbetlerinden haber alınamıyor ee, devlet ya da fiili otorite kişiyi yakaladığını inkar ediyor. Bu uygulamanın en büyük özelliği yapılanın kabul edilmemesi, yapılmamış gibi davranılması. Yargılama yok, adil yargılama hakkından tabii ki söz edilemez. Ee, ve e, karakteristik özelliği inkar olan bu model tabii ki yaygın bir panik ve korku yaratıyor. Ee, amacına da ulaşmış gözüküyor. Sonra e, tabii ki mağdurlar Yahudiler oluyor ve ayrı olmayanlar ve diğer azınlıklar oluyor. Muhalifler her zaman e, bu tür e, insanlık dışı uygulamalardan doğrudan zarar görüyorlar. Sonrasında 60'lı 70'li yıllarda Guatemala, Brezilya, Arjantin, Şirin, Peru, Salvador'da uzatabiliriz listeyi. Latin Amerika'da bu yöntemin karşımıza çıktığını görüyoruz. On binlerce insanın bu yöntemlerle yok edilmesi söz konusu. 80'lerden sonra Orta sıra geliyor. Irak, İran, Cezayir. Sonra 90'larda Türkiye ki geçen hafta Emel arkadaşımız bu konudan olabildiğince zamanın el verdiğince bahsetmişti. Yeri geldiğinde biraz sonra tekrar bahsedebilirler. 2011 Eylül'den sonra da Amerika'nın yok ettiği Mısırlı, Kenyalı, Libyalı, Faslı, Pakistanlı, İspanya kökenli insanlar e, söz konusu ve onların akıbetiyle ilgili hala tartışmalar hala e, sürüyor. Şimdi e, bugün ben e, sevgili Emel arkadaşımla şunu konuşmak istiyorum. Türkiye'de 80'li yıllarda 12 Eylül'den sonra zaten kaybetmeler başlamıştı. Gözaltına almayı devlet inkar ediyordu. Bu kişilerin bir kısmının e, bedenleri ölü olarak bir yerlerde bulundu. Bir kısmının akıbetini hala araştırıyoruz, öğrenemedik. Ama 90'lı yıllarda çok sayıda insan, e, günde neredeyse 15 kişiye var insan yargısın sinfazlara kurban gitti ve hala kaybedildiği halde nerede olduğunu bilemediğimiz insanlar var. Ama baktığımız zaman dünyada bu soruna karşı insan hakları savunucuları bir araya gelmişler. Önce bir bildirge yayımlanmış, ardından bir sözleşme e, yapılmış. E, bu sözleşmede de zorla getirme bir suç olarak düzenlensin denmiş ve tanımı yapılmış. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan sayın konumuzu vermek istiyorum. Bu sözleşme nedir? Nasıl oluşturulmuştur? Türkiye buna taraf mı? Türkiye taraf olabilir mi? Ne yapmalıyız? Buyurun efendim, söz sizi. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇zin verirseniz ben de bir küçük bir e, tanımla başlamak istiyorum Belki böylece o tarihi arka planı da koyarsam e, sözleşmenin imza süreci de daha iyi anlaşılmış olur diye. E, şimdi aslında yaygın olarak göz altında kayıplar olarak bilinen e, hukuksal olarak ise zorla kaybetme olarak tanımladığımız suç Biraz önce sizin de özetlediğiniz gibi, bir kişinin devlet görevlileri ya da onların otoritesi emir ve talimatı altında bir şekilde alınıp gözaltı yakalama tutuklama kaçırma olabilir başlangıcı o önemli değil. Ama bir şekilde resmi otoriteler ya da onların talimatlarıyla çalışan kişiler tarafından alınması yok edilmesi hukukun koruması dışına çıkarılması ve akıbetleri hakkında bilgi verilmesinin reddedilmesi anlamına geliyor. Eylemin öznesi daima devlet doğası gereği bu suçun binlerce kişinin uzun sürelerle akıbeti belirsiz bir şekilde tutulması kişilere özgü bir suç olamayacağı için daima bu stratejinin, bu tekniğin devletler tarafından kullandığı ve sorumluluğunda devlette, devletlere ait olduğu kabul ediliyor. Genellikle siyasal muhaliflere yöneliyor ve genellikle muhalifler ya da suçun mağdurları işkence görmüş bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Böylece hem zorla kaybedilen, Kişiler suçtan zarar görmüş oluyor hem de böylece çok uzun yıllarla akıbetlerinden bir daha sevdikleri kişinin, kişilerin akıbetlerinden haber alamamış olan, alamayacak olan ailelere suçtan zarar görenler oluyor. Yine sizin söylediğiniz gibi aslında uygulama 41'li yıllarda Naziler tarafından başlatılıyor. İşte Fransız, Belçikalı, Hollandalı direniş sürecinin bir parçası olan siyasal muhaliflere karşı. Ve e, sorgulamak, yargılamak yerine e, doğrudan e, yok ede yok etmek, öldürmek ve e, e, ortadan kaldırmak üzerine kurulu bir strateji. Çok enteresan bir şey aslında o tarihsel arka baktığımızda bir büyük dünya savaşı var. Birinci dünya savaşı 14-18 sadece 21 yıl sonra bir ikinci dünya savaşı var 39-45 ve böyle a, hani a, a, 6 yıl süren o savaştan sonra Milyonlarca insan ölüyor biliyorsunuz yüz milyondan fazla can kaybı var bu iki savaş sürecinde ve bambaşka teknikler ortaya çıkmaya başlıyor bu sefer tabii ki önce öncelikle işte Naziler tarafından kullanılan yöntemler bunlar ve bu bu yöntemler başta zorla kaybetme olmak üzere ikinci dünya savaşından sonra Naziler çoğunlukla Latin Amerika ülkelerine kaçarken beraberinde götürülüyor ve o ülkelerin kendilerine işte sığınma hakkı tanıyan o dönemin askeri diktatörlüklerine öğretiliyor bir şekilde. İşte meşhur bir kondor plan var biliyorsunuz. Çok siyaset bilimcilerin, tarihçilerin çok tartıştığı. işte bütün o dönemde... Paraguay, Brezilya, Arjantin, Uruguay, Bolivya, Şili birçok Latin Amerika ülkesinde arka arkaya askeri darbelerin gerçekleştiği ve bu dönemde de zorla kaybetmenin bir özel darınak içinde bir, bir savaş stratejisi olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bu arka plan içinde, bu tarihi arka plan içinde aslında 80'ler boyunca yani 60'lar ve 70'ler boyunca da öyle ama 80'lerin başından itibaren insan hakları hareketi çok büyük bir bir mücadele vermeye başlıyor özellikle zorla kaybetmelere karşı çünkü sadece Arjantin'de 30 binden fazla kayıp olduğu hukuk dışı infazlar var tabii ki en, yani 50.000 olduğu söz ediliyor mesela sadece Arjantin özelinde dediğim gibi ee, ve bu o kadar yaygın kullanılan bir teknik ki e, ancak böyle büyük ve bir toplu bir mücadeleyle buna bir önlem alınabileceği düşünülüyor. Ee, ve e, 80'lere doğru e, işte 80'lerin başından itibaren ilk defa e, Birleşmiş Milletler'de zorla çalışma zorla kaybetmeye karşı çalışma grubunun oluşturulması için bir e, çalışma e, başlatılıyor. E, neticede bu e, çalışma grubu oluşturuluyor ve hala bugün aslında Birleşmiş Milletler'de bizim bildiğimiz 40 civarı olduğunu sayısal olarak tahmin ettiğim kesin sayısını bilmiyorum. E, tematik çalışma gruplarının en eskisidir e, zorla kaybetmelerin önlenmesine ilişkin çalışma grubu daha sonra Tabii ki bu zorla kaybetme uygulamasından en çok mağdur olmuş olan coğrafya Latin Amerika kendi zorla kaybetmeden korunmaya karşı işte Amerikalarası sözleşmeyi oluşturuyor ve ülkeler imzalıyorlar sonra da işte 2006'da bizim bildiğimiz Birleşmiş Milletlerin herkesin zorla kaybetmeden korunmasına karşı sözleşmesi gündeme geliyor. Türkiye'de Latin Amerika'nın tersine aslında işte Sabahattin Aliler, 24 Nisan'lar falan var bir tarihi arka planında çok Türkiye'nin ama zorla kaybetme meselesi aslında 80'lerde sahne alıyor. Sizin de söylediğiniz gibi ama esas olarak 90'lara damgasını vuruyor. 90'lar çok karanlık yıllar. Böyle bir yandan bir takım çok büyük şeyler var. yani işte Zorla kaybetmeler var ki sayıları insan hakları kuruluşlarına göre 1353 kişi yapılan en son isimlerin süzüldüğü çalışmalara bakılarak söyleyebilirim. Binlerce bazı kurumlara göre on binlerce hukuk dışı infaz var. Öte yandan da yani bu askeri bizim bildiğimiz konvansiyonel askeri yöntemlerle işte özellikle Kürt meselesi bağlamındaki sorunların çözümünde yol alamıyoruz. Öyleyse gayri nizami harf stratejisi uygulanabilir bir yöntem olabilir. İşte JITM'ler devreye giriyor, kontrgerilla yöntemleri bildiğiniz vesaire ve o noktadan sonra da böyle bambaşka bir, bir fotoğraf ortaya çıkmaya başlıyor. Apayrı bir şey olarak söylüyorum bunu bugünün konusundan ama çok önemli bir bağlam aslında. Bir takım bütün bu gayri nizami harp stratejisi gibi hukuk dışına çıkılan yöntemlerle e, savaşma haline muhalif olan e, bir takım e, e, en azından bu yönde basına yansıyan bilgiler üzerinden konuş konuşabiliriz. Bir takım yüksek askeri yetkililerin işte çok kuşkulu bir takım kazalarda hayatını kaybettiği bir zaman dilimi işte hatırlayacaksınız. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bittes çok enteresan şaibeli bir kuşkulu bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. O dönemin komuta, askeri komutanları yani Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın, Tunceli Bölge Komutanı Kazım Çillioğlu, Rıdvan Özden Mardin Jandarma Bölge Komutanı gibi böyle çok çok kuşkulu ölümlerde hayatlarını kaybeden yüksek düzey askeri görevliler var. Bir yandan da işte sonraki açılan davalar ve yargılama süreçlerinden hatırlayacaksınız işte Turgut Özal, Adnan Kahveci gibi böyle birçok Türkiye siyasal tarihi bakımından suvi işaretleri taşıyan ölümler, kazalar, meseleler, zorla kaybetmeler, hukuk dışı infazlar, kapkaranlık bir dönem. Bu dön Bu zorla kaybetme stratejisi bağlamında, o açıdan 90'lar bir çok özel bir dönem ve 2000'lerin başına kadar devam ediyor bu dönem. Sonra usulca sönümleniyor ve ta ki işte 2015'te askeri darbe girişimine kadar pek sözü edilmez hale geliyor. Fakat 2015'ten sonra yeniden bu yöntemle yakınmaların gündeme geldiğini bu kez daha farklı bir kesim olmak üzere bazı insan hakları kuruluşlarına önce bu konuda başvurular yapıp sonra başvurularının bir kısmını geri çektiklerini ama bu meselenin çokça basında kamuoyunda tartıştırıldığını görüyoruz. Ben tabii esas olarak bu programa kendi yaptığımız çalışmalar üstünden katkı sunabileceğim için bu ekibin 15 sonrası zorla kaybetmeler meselesine çok giremiyorum. Aslında çok net olmasına rağmen birçok insan hakları kuruluşu. Ee, bu bağlamda çalışmalar yaptı, raporlar yayınladı ee, Ankara Barosu dahil olmak üzere, insan hakları dahil olmak üzere. Fakat bizim spesifik bir çalışmamız olmadığı için e, ben e, bu şeye girmeyeyim isterseniz bu meseleye ama öneminin altını çizmek istedim. Nasıl e, yüzleşilmeyen e, e, ve cezasızlığın sona e, erdirilmediği o, o şeyde bir... E, kısır döngü içinde tekrar tekrar geri geri döndüğünü ve bir toplumu vurmaya devam ettiğini göstermek bakımından bazı suçların. Hala güncelliğini koruyan Kesinlikle. bir soru olduğu için bundan sonra ne yapabiliriz? Nasıl önleyebiliriz? Dünyada nasıl mücadele verilmiş, sözleşmeler hazırlanmış ve Türkiye şimdi bu sözleşmeye taraf olmayı düşünmüyor mu kamuoyu bu konuda? Söz istemeyecek mi yetkililerden onu konuşabiliriz belki tabii ki dediğimiz konu uzun yıllar daha araştırılacak araştırmalar sürüyor hiç bitmeyecek onların araştırılması ama e, baktığımız zaman siz de söylediniz dünyada önce bölgesel olarak 29 Mart 96'da yürürlüğe girmiş e, Amerika'da zorla kaybetmelere karşı Amerika Sözleşmesi Az önce söylediğimiz gibi bu Birleşik Milletler'de ancak 2006 yılında metin haline gelebilmiş ama neyi biliyoruz? Paris Barosu 81'de bir kollokyum kurularak bu konuda çalışmaya başlamış İnsan Hakları Enstitüsü düzeyinde. Sonra bu çalışma Birleşik Milletler'de 92 yılında, 18 Aylık 92 yılında bir bildirgeye dönüşmüş. Zorla kaybedilmeye karşı herkesin korunmasına dair bildiri. Ee, sonra 2005 yılında e, tekrar Latin Amerika e, kayıp yakınlarının oluşturduğu derneklerin çabalarıyla da bildirge e, genel olarak zaten insan hakları mücadelesinde böyle oluyor evrensel düzeyde sözleşmeye dönüştürmüş. Baktığımız zaman 2007'de bu sözleşmenin imzaya açıldığını görüyoruz ve 90 devlet imzalamış 30'u da e, iç e, hukuklarının gerektirdiği meclislerden herhalde geçiyor. Onay süreçlerini tamamlamışlar. E, ve 23 Aralık 2010 yılında e, gününde artık e, Birleşmiş Milletler Camiası bakımından e, bir sözleşme düzeyine gelmiş işlerliği olan yürüttan e, bir e, metin var karşımızda. Siz de söylediniz. Bakın 92 yılında Bildirgenin ilan edilmesi Türkiye'de tam da kayıpların yeniden e, ciddi şekilde gündeme geldiği dönemin önüne geliyor. E, Türkiye'nin bu bildirgeyle e, çok fazla ilgilenmediği belli ama e, sonraki yıllarda e, 2006'ya gelindiğinde Türkiye'de belki işkence bitmiş ya da azalmış gibi kayıp sorunu yokmuş gibi düşünülmüş olabilir ama Az önce belirttiğiniz yakın tarihteki gelişmelerden sonra belli ki Türkiye'nin kamuoyunun bu sözleşmeyi gündeme alması ve Türkiye'nin taraf olmasını konuşur hale gelmesi ve yine geçen programda sizin ve Bahir Bey'in belirttiği gibi de buyla kaybetme diye bir özel, spesifik suça ilişkin düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda çalışmalarınız size neleri gösterdi, neler söylemek istediniz? Valla şimdi bu konuda aslında e, tabii ki pozitif bir şey söylemeyi çok isterdim ama e, hepimiz biliyoruz ki bu sözleşme bağlamında, bu sözleşme özelinde e, bir e, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün bu e, sosyopolitik, etnopolitik Duruşu dikkate alındığında düşünüldüğünde bu sözleşme özelinde bir imza süreci başlatması diğer birçok yani işte İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere diğer birçok çok temel haklara ilişkin sözleşmelerden çekilirken şu dönemde çok mümkün değil gibi görünüyor. Bu elbette bizim gibi insan hakları savunucularının, hukukçuların, kurumların bu konuda basınç yapmasına hiçbir şekilde engel değil. Elbette her hal ve şart altında biz devlete yükümlülüklerini, hatırlatmak ve hukuksal zemine çekmek için devletin tüm eylemlerini, işlemlerini mücadele etmeye devam etmek durumundayız. Ama rasyonel olursak ben çok kısa vadede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yani zorla kaybetmelere ilişkin sözleşmeyi imzalayacağı kanısında değilim. Bu genel olarak insan hakları camiasında da paylaşılan bir görüş. Neden böyle? Tabii bunun birçok sebebi olabilir. Çok farklı farklı sebepleri olduğuna ilişkin tartışmalar yürütüldü süreç içinde. Bunlara burada girmek zor tabii. Bu programın kapsamını da aşar. Ama genel olarak bu mesele aslında döner dolaşır Türkiye'nin geçmişteki ağır insan hakları ihlalleriyle tabii ki yakın tarih ve bugün dahil olmak üzere yüzleşme kapasitesine, ee, ve bu bu, bu ya, ihlallerle ya da bu suçlarla e, ne yapacağına nasıl karar verdiğine bağlı e, ya da vereceğine bağlı. E, eğer böyle bir süreç varsa yani daha daha demokratik, daha barışçıl, e, meselelerin e, açıkça konuşulduğu, tartışıldığı, çözümler arandığı, e, sorumlu olanların yargısal makamlar önüne e, taşındığı, işte cezasızlık mekanizmalarının yeniden ele alındığı, hem hukuksal boyutunun hem fiili boyutunun bertaraf edilmeye çalışıldığı, yaşanan mağduriyetlerin devlet düzeyinde tanındığı, bunlara dair bir takım onarım-giderim mekanizmalarının düşünüldüğü, tartışıldığı, işte halıların altına süpürülmüş olan on yıllar boyunca bu insan hakları ihlallerinin hangi koşullar altında nasıl nerede ne şekilde gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir, bir şey olmadan bir zemin olmadan bu sözleşmenin de tabii ki imzalanması çok zor çünkü spesifik olarak zaman aşımı belki biraz sonra cezasızlık meselesini de konuşuruz. E, zaman aşımı ve e, bu yani bu suçun, yani zorla kaybetme suçunun özelliği gereği devam eden bir suç olduğu, e, devlet e, görevlileri tarafından ya da onların otoritesi altında çalışan kişiler tarafından işlenmiş olduğu e, bu nedenle e, devletin e, bir, ne, ne türlü bir düzenlemeler yaparak bu suçların işlenmesinin önüne geçileceğine ve geçmişte işlenenlerin yargı önüne taşınır ve hesap verilebilir kılınacağına dair mekanizmaları içeren bir sözleşme, bu sözleşme düzenlemelerine baktığımızda. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin, yani bugün devletin gündeminde böyle bir şey ne yazık ki yok. Yani böyle bir... Böyle bir yüzleşme, böyle bir hesap verirlik süreci başlatma ya da cezasızlığı sonlandırma. Nitekim işte geçen hafta da konuştuk. O, o koğuşturma ayaydı. Bizim yaptığımız çalışmalardaki 400'den fazla soruşturma dosyasını inceledik. Hakikaten çok çarpıcı ve çok üzücü sonuçlar vardı. Yani bu, bu, bütün bu... Geçmişte yaşanan sadece 80'ler ve 90'lar bağlamını söyleyebilirim aslında ee, işlenen bütün suçların ihlallerin üstü kapatılmaya çalışılıyor hala her gün böyle bu nedenle gerçekçi değil ama e, konuştuğumuz gibi bu bizim mücadelemizin önünde bir engel değil çünkü biz gerçekten de e, biliyoruz ki aslında e, bu tamamen yani cezasızlığı ortadan kaldırma yükümlülüğü işte bütün bu yasal boşlukları ve engelleri giderme yükümlülüğü yasal düzenlemelerin amacı dışında kullanılmasını e, e, e, e, engelleme ve bunları düzenleme yükümlülüğü bütün bu soruşturmaların en etkili şekilde yapılmasını sağlama yükümlülüğü cezalandırma yükümlülüğü koşturma yükümlülüğü hakikati ortaya çıkarma yükümlülüğü hepsi var. Bunları biliyoruz, hatırlatıyoruz, her gün hatırlatmaya devam edeceğiz ama e, bu gerçeği de bilerek aslında galiba e, e, hep altı çizilen bir şey e, olmalı böyle zor zamanlarda. Zor zamanlarda hukuk savunmak, hukukun arkasında durmak bazen bir sonuç elde etmek için değil bazen sadece bir hafızalaştırma çalışması olarak da yapılabilir bizi bizim gibi hukukçuların, insan hakları savunucularının pozisyonu biraz böyle galiba son son yıllarda ama tabii ki her zaman sonuç almayı da hedefleyerek bilmiyorum tabii. cevap oldu mu evet ama Türkiye'nin bu sözleşmeye taraf olması Türkiye'ye yeni yükümlülükler getirecek aslında Çünkü sözleşmeye göre ülkelerin zorla kaybetme e, suçunu düzenlemesi lazım. E, Türkiye'de geçen hafta siz bunun üzerinden kısaca geçmiştiniz. Böyle bir spesifik özel olarak düzenlenmiş suç tipi yok baktığımızda. Evet. daha kanununda bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak suretiyle hürriyetinden Hürriyet yoksun bırakmak diye bir suç var. Evet. 9. maddede 1 yıldan 5 yıla hapis cezası. Evet. Çocuk suçunda D bendine baktığınızda bu suç eğer kamu görevinin sağladığı nüfusun kötüye kullanılması suretiyle işlenirse de cezası bir kat arttırılır diyor. Şimdi evet evet. her şeyi ceza kanunuyla düzenleyemeyiz. Her eylemin önlenebilmesi için ayrıca bir suç tanımlamasına ve cezalandırmaya gerek yok. Önemli olan siyasi iradenin samimiyeti. Siyasi irade samimi olsa zaten zorla kaybetmediği bir şey olmaz. Hukuk devleti şeffaf olur ve kimin kolluk tarafından gözaltına alındığı, nerede alındığı belli olur ve gözaltı kendine göre güvenceleri var değil Efendim, doktor kontrolü olacak, kontrolü yararlanacak, hemen yakınlarına haber verilecek. Zaten hukuku uygun yakalama ve gözaltı ve tutuklamanın güvencelerini ortadan kaldırmak için yapılan karanlık bir eylem bu. E, dolayısıyla Türkiye'de Tabii. gözaltında kaybetmeler ispat edilemediğinde eee 109. madde hiçbir işe yaramıyor. Ancak siz ek olarak bir işkence yapıldığını ya da öldürme suçunun işlendiğini ispat etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani şunu söylüyor otoriteler, zaten Türkiye'de işkence suç, zaten Türkiye'de görevi kötüye kullanma suç, öldürme suç. Dolayısıyla bir kişi gözaltıda kaybediliyorsa... E bu da ispat ediliyorsa e zaten Türk Ceza Kanunu'nda yeterince suç var deniyor. Teorik olarak doğru ama sorun nerede? Kaybetmeler zaten hukuki güvenceleri yani hukuk güvenliğini ortadan kaldırmak için yapılan bir hukuk dışı, bir sapma. Dolayısıyla bunu ispat edebilmenin sorunları bambaşka bir tartışmayı gerektiriyor belki. Bunun evet. Yine de bütün gerçekçiliğimize rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sözleşmeye taraf olmasını ve zorla getirmelere ilişkin ek yükümlülükler altına girmek bakımından da e, desteklemeliyiz diye düşünüyorum kendim. Tabi, Tabii tam olarak ama bu nedenle işte yani sözleşme ve periferindeki görüşler, Birleşmiş Milletler görüşleri ya da diğer e, zorla kaybetmeye Yorumlar. ilişkin yorumların çoğunda. Ee, i̇şte e, bu o, yani özellikle karşımızdaki en büyük engel olan hani suçun tanınmaması ve zaman aşımı bu nedenle başka suçlar bağlamında yargılanması ve zaman aşımıyla korunması sanıkların meselesinin ortadan kaldırılabilmesi için işte uzun ve fiilin fiilin ağırlığıyla orantılı zaman aşımları öngörülmesi e, ya da işte kaybetme, zorla kaybetmenin e, kişinin bedeninin bulunduğu tarihte başlaması ya da işte mağdurlara uygun tazminatlar sağlanması gibi bazı yükümlülükler var. Bu, bu yükümlülükler yerine getirilmek istenmediği için aslında sınıklar tabii ki yargı önüne taşınsın ve hesap verilsin ve bu tazminatlar ödensin. istenmediği için doğal olarak sözleşmelerin imzalanmasında da bir ayak direme söz konusu. Çünkü hala işte yani aşağı yukarı patern şöyle biliyorsunuz. Bu suç düzenlenmemiş durumda. Öyleyse en yakın suç ne? İşte eski ceza kanununda öldürme suçları, tekil öldürme suçları olarak da ele alınıyor. 20 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. Dosyalar tozlu raflarda bekletiliyor. Sonra işte gönülsüz etkisiz soruşturmalarla ve konuşturmaya yer olmadığı kararları verilip zaman aşımı sonunda kapatılıyor. Yani bunun böyle olduğunu üstelik sadece insan hakları... E, Kuruluşları değil, hukukçular değil bu ülkenin en yetkili e, merci neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi değil mi? Hala da öyle olduğunu varsayalım e, biri. Yani e, e, hatırlayacaksınız bu konuda yazılmış iki büyük rapor var. Bir tanesi işte 95 yıl, yılındaki e, şeydi. Vefa Elimeçru Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporuydu. Onun son bölümünü gayet iyi hatırlıyorum. Orada hatırlayacaksınız <gülüyor> komisyon şey de, demişti, yani, e, a, a, o, o işte soruşturma yapıyorlar, tanıkları dinliyorlar faili meçhul cinayetlere ve zorla kaybetmelere ilişkin. Birçok engelle karşılaşıyorlar. Savcılar hiçbir bilgi vermiyor, tanıkların dinlenmesinin önüne bin bir türlü engel çıkarılıyor. Sonunda sonuç bölümünde açıkça şey yazıyordu raporun, e, mealen söylüyorum aşağı yukarı, işte savcılarımız da olayları Sade vatandaş gibi basından izliyorlar. İşte böyle olursa bu siyasi cinayetlerin aydınlatılması imkansızdır. E, ve e, işte e, hatta isim veriyordu. O dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi savcıları Nusret Demiral'da Ülkü Coşkun'un nasıl mecliste bilgi ve belge paylaşmadığından söz ediliyordu. Sonunda da bu savcılar HSK'ya şikayet ediliyordu. Destek olmadıkları için meclis çalışmalarına. Şey de işte bu raporun gereğinin yapılması için de Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar veriliyordu. Yani o kadar sonunda... Bir şeye gelmiş meclis araştırma komisyonu da ve tek tek isimler sayılıyordu filan yani komisyon raporunun içinde. Ne onun gereği yapıldı ne de sonra hatırlayacaksınız bir de 2012'de darbeleri araştırma komisyonu diye kısa adı olan bir komisyon kuruldu. Orada da bütün bunlar tespit edilmişti. 90'lı yıllar için ayrı tespit edilmişti. 12 Eylül dönemi için ayrı tespit edilmişti. 12 Eylül darbesi için. Ve fakat. Hiçbirinde yani bütün bu meclis raporlarına sonra susurluk dönemi var hatırlayacaksınız. Orada başbakanlık raporları var, MIT raporları var. Ee, yani bütün bu devlet mezindeki en yetkili kurumların aslında devletin nasıl hukuk dışına çıkarak bir takım işler yaptığını ve e, insanları kendi muhaliflerini ya da insan hakları savunucularını neyse bir yani hukuk dışı yöntemler kullanılarak zorla kaybetme ya da infazlar yoluyla elimine etmeye çalıştıklarını en yetkili kurumlar da söyledi bu ülkede. Sadece insan hakları savunucuları ya da insan hakları kurumları değil. Buna rağmen o büyük taş neyse o cezasızlık taşı yerinden oynatılamadı. Yani bunun mesela en iyi örneklerinden biridir 12 Eylül yargılaması. Yani 12 Eylül yargılamasında sadece iki general, yani Evren ve Şahika'ya çıkarıldı yargı önüne. Sadece ve sadece 80 ve 83 arası suçlar nedeniyle yargılandılar. Yani bütün, oysa ki yani hem iddianamesinde yargılamanın hem bu işte meclis, 2012 tarihli Meclis Araştırma Komisyon raporunda sayfalar boyu o dönem, şimdi şeyin nasıl, bütün Türkiye'nin bir şey haline getirildiği, bir, iş, bir işkence merkezi haline getirildiği, bütün emniyet müdürlüklerinde, askeri merkezlerde yüz, yüz binlerce insana işkence yapıldığı e, anlatıldı. Yani hatırlarsak Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı 44 milyon 12 Eylül 80'de, 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 milyon işte daha fazla insanın yargılandığı e, e, ve yani bu, bundan daha yaygın, bundan daha sistematik, bir suç işleme şekli olabilir mi? Evet. Olmadı. 32 yıl sonra dava açıldı. İki generalle sınırlı kaldı. Kapandı. E, suç duyuruları hakkında yani işkence görenlerin suç duyuruları hakkında hepsi hakkında konuşturmaya yer olmadığı kararları verildi gibi. Evet. Ama böyle. Evet. Programımıza bir minik müzik arası verelim dilerseniz sonra ikinci bölümde cezasızlığı hem muhaliflere yönelik hem de herkese yönelik olarak karşımıza çıkan cezasızlığı biraz ele almaya başlayalım. Devam ederiz. E biz de bugün programa uygun bir şekilde hem Aynur Hanım'ın hem de Emel Hanım'ın söylediği zorla kaybetmelerle ilgili yöntemin 1960 ve 70'lerde Güney Amerika'da, Guatemala, Brezilya, Arjantin, Şili, Londra gibi ülkelerde ortaya çıktığını e, müziğimizde programı uygun bir şekilde derbeyle başa gelen Pinochet döneminde e, bir Amerikalı'nın e, kaybına yönelik Missing filminin e, müziği olacak. Bunu dinledikten sonra Aynur söyledik söylediği konuları e, konuşmaya devam edelim. Evet, programımızın ikinci bölümünde yine Sayın Meslektaşımız Emel Atakçuk ile beraberiz. Bu bölümde cezasızlık konusuna girmek istiyoruz. Yine zaman yetmeyecek biliyorum ama devamı olacak. Şimdi cezasızlık aslında insan hakkı ihlali failinin hesap vermemesi, bu failden hesap sorulmasının olanaksızlığı diye özetlenebilir. De facto yani fiili gerçek yaşamdan kaynaklanan nedenleri olduğu gibi dejür hukuki kanundan kaynaklanan nedenleri var. Ama nedir efendim? E, özetlemek gerekirse insan hakkı ihlali failine ne yapılamıyor? Cezasızlık ne demek? Suçlanamıyorlar bile. Haklarında bir iddianame bile e, düzenlenmiyor. Bir soruşturma açılmıyor. E, suçüstü haline denk düşen koşulları e, pek ayla araya getirdiğimiz halde tutuklanmaları gündeme gelmiyor e, ya da kişiler e, kamu görevlisi oldukları için kanunlardan kaynaklanan nedenlerle soruşturmaları için, e, aslında e, kamu otoriterleri tarafından soruşturma izni verilmiyor. E, ya da demin e, sevgili Emel'in birkaç kez gündeme getirdiği gibi yasalarda suçlarla ilgili yeterli güvenceli düzenlemeler yapılmadığı için e, ya da e, savcılar ya da mahkemeler tarafından e, davaya, soruşturmaya, kovuşturmaya konu olan eylem işte işkence değil de yaralama ya da kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması ya da e, kendisine verilen zor kullanma yetkisinin sınırını elinde olmayan nedenlerle ya da korku panik nedeniyle e, aşmasından kaynaklanan ee, bir takım e, nedenlere e, dayalı olarak bu tür yorumlar yapılarak basıflandırmalar değiştirilerek e, kişilerin haklarında süren dava ve ceza zaman aşımları bakımından farklı e, değerlendirmeler yapılıyor ve zaman aşımına e, insan hakkı ihlali e, ne, neden olan suçun uğradığı söyleniliyor. Yani deliller ortada olsa bile hatta yargılamanın bir aşamasında Aile ceza verilmiş olsa bile o eylemden dolayı e, ile ilgili e, tanınan zaman aşılmış olduğu için kişilere e, ceza verilemiyor. Ya da ceza verilse bile e, af adı altında ya da af adı olmadan işte ceza infaz modelini değiştirdik ya da şartlı erteleme getirdik. E, davanın kamu davasının ertelenmesini getirdik ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını e, getirdik gibi takım yeni infaz modellerinden de yararlanarak mahkumiyet hükümlerinin infazının fiilen ve hukuken engellendiğini görüyoruz. Şimdi bu zorla kaybetmeler, gözaltında kaybetmelerle bu eylemlerin araştırılması, etkin, samimi bir şekilde araştırılması, soruşturulması ile cezasızlık kavramı iç içe. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi... Aynen aslında söylediğimiz bıraktığınız yerden devam edeyim. Şimdi sizin de vurguladığınız gibi aslında bizim cezasızlık olarak tarif ettiğimiz şey faillerin soruşturulmalarına, yargılanmalarına ve uygun cezalarla çarptırılmalarına dair engeller. Bu engeller aslında hakikaten böyle iki büyük kaydenin üstünde şekilleniyorlar. Bir tanesi işte bütün bu hukuksal sebepleri içine alan Yasal boşlukları içine alan işte suç olarak tanımlanmamış olması gibi zorla kaybetmenin ya da faillere yargı bağışıklığı sağlayan mesela bütün bu iç güvenlik yasa paketleriyle gelen düzenlemeler gibi düzenlemeler ya da her seferinde karşımıza çıkan en büyük engellerden biri olan bu 4483 sayılı memurların yargılanmasını izine bağlayan düzenlemeler gibi ya da ikide bir de Türkiye'de çıkan bir takım af düzenlemeleri ve infaz kanunlarıyla oynanarak sorumluların tahliye edilmesine ilişkin meseleler gibi ve zaman aşımı meselesi gibi böyle o kaydenin üstünde birinci kaydenin üstünde böyle şekillenen birçok yasal sebep var. Bu ikinci meselede aslında bana bana göre bize göre yani insan hakları dünyasında çalışanların e, e, çoğuna göre en aslında belirleyici sebep buradaki mesele biraz şöyle. Yani en mükemmel yasalar olsa bile bunların uygulanmasının Na, na ayak direyen e, bir bir bir bir sistem var bir bir e, tarif edemediğimiz bir yapı var bu yapının içinde hakim ve savcılardan tutun da işte bütün o bu engelleri duvarları öğren e, bütün kamusal mekanizma var e, hakikaten biz bunu hukukçuluk olarak çok sık yaşıyoruz günlük hayatımızda e, en en yasaları en iyi şekilde en uygun şekilde hak ve özgürlüklere uygulamaya müsait olaylarda bile yargıçların ve savcıların öyle bir zihniyet ve algı dünyası var ki daima devleti koruyan kamu görevlisini önceleyen yok canım burada bir suç işlenmemiştir işlendiyse de mutlaka bir sebebi vardır gibi böyle meşrulaştırıcı yani hak ve özgürlükleri koruyan değil kendi durduğu yerden devleti koruyan ya da o kamu görevlisini koruyan yaklaşım çok büyük bir engel yani diyorsunuz ki bütün bunların meşruiyet kaynağı olarak devleti koruma gerekçesi var ki biliyorsunuz İtalya'daki 1930 Rokko, Adalet Bakanı Rocconun çıkardığı yasanın adı da devleti koruma yasası ki o yasanın sonuçları Türkiye'de de yansıma bulmuştur. E, oysa devleti korumanın sonuçlarının neler olduğunu sizin de e, ilk bölümde söylediğiniz gibi insanlık Birinci Dünya Savaşı'nda İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadı ve bunlar yaşanmasın diye İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi yayınlandı. İşte 1949 e, Konsey'in e, kuruluşuyla ilgili Londra Sözleşmesi arkasından 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arkasından İnsan Hakları Mahkemesi'nin kuruluşu bütün bunlar bunun için yapıldı. Yani devleti korumakla aslında devleti korumayı koruma gerekçesiyle bunlara bir meşruiyet vermek aslında devletin de bu kamu görevlilerinin de e, kendi varlıklarını inkar etmesinden başka bir şey değil. En acı olanı da budur zaten. Yani tabii hakikaten çok çok büyük bir duvar, Türkiye'de çok büyük bir zırh cezasızlık dediğimiz mesele. Bir de tabii mutlaka bu noktada vurgulanması gereken bir şey aslında biz bugün burada zorla kaybetmeler ve ağır insan hakları ihlalleri, hukuk dışı infazlar konuşuyoruz ama cezasızlık başlığını açtığımızda aslında çok cezasızlığın, çok farklı alanlarda, çok ama çok farklı alanda tezahür eden, çok geniş bir skalada da tezahür eden bir sorun olduğunu mutlaka söylemek lazım. Yani sadece siyasal muhaliflere, insan hakları savunuculara yönelmiyor e, cezasızlık meselesinin sorunları yarattığı problemler, kadınlara, çocuklara, işte e, LGBTİ artı bireylere e, nefret suçları ile ilgili meselelere, işte günlük hayatta yani Çorludren kazasından işte Pamukova tren kazası neyse yani e, iş cinayetlerine varana kadar aslında her nerede e, bir şekilde kamunun dahlini ya da orada işte bizim şimdi çok hukuk diliyle söylemeyelim ama yani bizi, bizim bizim e, bize göre cezasızlık iki farklı e, şeyden e, ka, ka, ka, kaynaktan tezahür eder yani işte negatif ve pozitif sorumluluklar dediğimiz şeyler yani devletin bir öldürmeme, işkence yapmama, kaybetmeme yükümlülükleri vardır. Bir de bütün bunların yani tüm yurttaşların e, medeni şartlar altında e, yaşamasını ve tüm hak ve özgürlüklerini kullanabilecek şekilde yaşamasını sağlamaya yönelik bir takım pozitif yükümlülükleri var. Yapması etmesi gerekenlere, alması gereken gerekli önlemlere dair. Bütün bu iki başlık altında her şey yani... Kadınlar her gün bu ülkede şiddete maruz kalıyor ve LGBT'yi artı bireyler keza öyle. Her gün ölüm haberleri ve bütün failler ya da sanıklar yani son derece bükülmüş cezalarla cezasızlık zırhının bütün şeylerinden yararlanıyor, bütün açıklarından yararlanıyor. Dolayısıyla bu aslında hakikaten çok büyük bir mesele ama sorun şeye gelince spesifik olarak siyasal muhaliflere yönelik cezasızlık ayağına gelince ki diğerlerinde de öyle aslında ama ara ara belki oralarda böyle bir takım küçük ışıkların göründüğü dönemler vardır. Evet neredeyse muazzam bir süreklilik geleneği olduğunu görüyoruz. Yani dönemler değişiyor, yıllar geçiyor. Başka başka iktidarlar geliyor, başka başka yönetimler söz konusu oluyor ve fakat bu şey hiç değişmiyor. Yani koruma kollama, örtbas etme, işte ihlallere karışanları takdir etme, taltif etme, yargılatmama, beraat etme Şeyi, hattı, paterni neyse hiç değişmiyor. Yani mesela sadece bir, bir örnek vereyim. Biraz önce 12 Eylül'ü konuştuk. Mesela 90'lı yılları düşündüğümüzde 91 ve 2001 arasında altı kez başbakan değişmiş bir, bir çalışma nedeniyle bakmıştım. Neredeyse bütün partiler iktidara gelmiş. ANAP, Doğru Yol, Refah Partisi, DSP falan. Hiçbir şey değişmemiş. O 90'lı yıllar boyunca yani hakikaten bu blok tavır bu, bu blok yaklaşım Tabii ki işte bazı çabalar olmuş işte meclis araştırma komisyonları kurulmuş vesaire vesaire ama bu büyük taş yerinden bir türlü oynatılamıyor yani 12 Eylül yargılamasında öyle yani 12 Eylül döneminin e, suçlarının yargılanmasında bu böyle 90'larda bu böyle. 2000'li yıllar sonrası için böyle biraz daha geriye gittiğimizde ne bileyim yani 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili kaç ülkede böyle bir şey olabilir hatırlayacaksınız. işte Sabri 25 oğlu eski özel harp dairesi başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu sekreteriydi çıkıp bir, bir, bir şey beyanatında özel harp işiydi 6-7 Eylül muhteşem bir örgütlenmeydi amacına da ulaştı demişti. Sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir soruşturma açılmadı, hiçbir şey olmadı. Ve yani e, bu böyle işte Hrant davasından tutun, e, yani e, Deniz Boylaz davasına, Onekin davasına, yani her kritik, e, e, yani Türkiye kritik dönemlerin bitmediği bir ülke ve hep bu işte devleti koruma, kollama, refleksi, zihniyeti ne, ne dersek diyelim adına bir tarafta, bir tarafta da insan hak ve özgürlükleri gibi bir durum var. Yani her zaman insan hak ve özgürlükleri, yurttaşların hak ve özgürlükleri bu güvenlik şeyine, neyse, konseptine, bu, bu devleti koruma arzusuna, ihtiyacına neyse bir şekilde bir kurban ediliyor. Ve hiçbir zaman bu demokratikleşme, işte hukuk devleti, hukuk güvenliğinden yararlanma eşit yurttaşları olma, yani suç işleyen herhangi kimliğe sahip olursa olsun, ister devlet görevlisi, ister ister koca, ister işte nefret suçu işleyen neyse, yani yaptığı kimliğinden bağımsız olarak yasalar karşısında eşit bir şekilde işlediği suçun hesabını vermesi, uygun cezalarla cezalandırılması ve o cezaların infazının sağlanması nedense hiçbir şekilde, hiçbir dönemde, Mümkün olamıyor. Bu tabii ki son derece e, üzücü bir şey. Yani şu, bir, en nihayetinde şöyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Böyle bir makul vatandaşlar topluluğu var. E, onlar işte Türk, Müslüman, Sünni erkek bir de hep söylene geldiği gibi. Bir de olmayanlar var. İşte Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Aleviler, kadınlar, LGBT'yi artı bireyler vesaire vesaire. Böyle olunca da cezasızlık yani neredeyse hep, hep her zaman makbul olmayan vatandaşları vuran, onların onların koruma yasal koruma şeylerini alan haklarını ellerinden alan ve onları tümüyle savunmasız halde bırakan diğer tarafı ise yani kamu görevlileri neyse işledikleri suçlar her ne olursa olsun daima büyük bir koruma zırhının arkasında kollayan bir bir, bir büyük mekanizma var. Onlarca arkadaşlar şey var, Aslında korunacak. aslında zamanımız doldu Hatta Aynur hanımın sanıyorum bu Pamukova'daki tren kazası ile ilgili anayasa mahkemesinin verdiği karar konusunda da bir değerlendirmesi olacak ama hiçbir zamanımız kalmadı Ben sadece dinleyicilerimize bugünkü resmi gazeteye bakmalarını söyleyeyim o zaman 22 Temmuz 2004 e, gününde Pamukova'daki tren kazasında eşini kaybeden e, Serap Sivri'nin yaptığı başvurusu e, 50 bin lira taz, manevi tazminat ve yaşam hakkının usul boyutunun ihlaliyle sonuçlandırılmış Anayasa mahkemesi tarafından dava sürüncemede bırakılmış denmiş. Burada da demin sözünü ettiğimiz gibi hukuki basıplandırma hataları ve yok efendim işte ismi yanlış yazdım. Tarihi yanlış yazdın gibi nedenlerle yargıtayın verdiği bozmalardan dolayı dosya 2019'da zaman aşımından düşürülmüş. Bu nedenle e, sadece e, manevi tazminat ödeniyor kişiye ve ilgili mahkemeye, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'ne bilgisi olsun diye yani yeniden yargılama yap diye değil bilgisi olsun diye Anayasa Mahkemesi dosyaya göndermiş. Çünkü karşımızda zaman aşımı e, var. Dolayısıyla zaman aşımı ile ilgili ee, yine tartışmaya, sohbete devam edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, evet. Yani İnsan Hakları haftasından sonra başlattığımız insan hakları ile ilgili e, iki e, önemli konuyu iki haftadır sürdürdüğümüz konuyu da şimdilik belki de burada noktalayalım. E, Emel Hanım tekrar teşekkür ediyoruz. E, bütün izleyicilerimize de yeni bir Programda buluşmak üzere hoşça kalın diyelim. Selametle ve açıkla diyorduk ki arkadaşlara da teşekkür edelim. Ben de teşekkür ediyorum. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybürt Tunçer.